Varisi enbiya olan cevap peygamber varisleri olanlar, yani peygamberin vekilleri, varisleri, evliya olmaktır. Veliler Yani Mevlana'dır. Yani Şeyh Şabanı Velidir. Yani Acı Bayram Velidir. Akşansettir. Tasavvuf ulularıdır peygamber yolunun velileri. Çünkü nedir? Peygamberin vazifesi dedik ki insanları eğitmek, ahlaken kemale eriştirmek, eriştirmek tasavvufun birinci vazifesi evvela kendini eğitmek, kendi ruh dünyanı eğitmek, ondan sonra da sana gelenleri eğitmektir. Peygamberin yaptığı işi tasavvuf ehli yapıyor. Öğretim bunun şeyi değildir. Yani eğitmek başkadır, öğretmek başkadır. Öğretmekte bilgi sunarsın, bilgi aktarısın, medreseler bilgi öğretirler. Fakat tekkede İnsan eğitirler, insan insan işlerler işte. Yalcı Zade Hacı Bayram'a gitip o Ahmediye Muhammediye'yi götürüp verdiği zaman Efendimiz bunu hazırladık iki kardeş gelip oluda buna bir bak nazar et de dua et. Allah feyiz versin Bakmış bakmış öyle karıştırmış. Bununla uğraşacağınıza bir tane sinek hak etseydin. Bir gönül etseydin. Bir adam etseydin. Bir çıraf Zaten bu ihmal edildiği için tasavvuf Biz tasavvufu da bilgi olarak aldığımız için tekkeler de bu fonksiyonlarla eski şeylerle yetiştirememişler için kendilerinden gitti, gevşedi, gevşedi, gevşedi, gitti. Sırf iş hikayeye döndü, bilgiye dönüştü. Şehz ile, gayret ile o işte adam yetiştirmek o ayrı bir şeydir. Ve varisi enbiya olanlar velilerdir. Yani peygamberin ilmine, sadece ilmine değil. medrese sadece peygamberin bilgisini, ilmine sahiptir. İlmine, ilkelerine, ahlakına ve hizmet aşkına ve fiilen hizmete talip olanlar gerçek peygamber var Peygamber Peygamberin ahlakına sahip olmayan, dünyayı da bilse, her şeyi ezbere de bilse, peygamber varisi olamaz. Bir defa peygamber Hz. Mevlana'nın evinde yiyecek olmadığı zaman kendisi diyor ki Allah'a bin şükür bugün evimiz peygamber evinde. <gülüyor> Hüsamettin Çelebi'ye geliyorlar. Bütün malını, mırkını, servetini feda etmişler, dağıtmış. Diyorlar efendim evde bizden başka hiçbir şey kalmadı. İşte bir iki çalışan hizmetçi. işte köle falan o zaman tabii köleler istihdam ediliyor hizmetçilere. İslam etkinçeleri diyor ki Allah'a bu şükür. Hiç olmasa suret Görünüşte, şekilde peygamber eviniz, peygamlar evine benzer diyor. Haydi siz hepiniz hür ve serbestiniz. Sizi de azad ettim. Gidiniz